Herkese merhaba. Ben Hasan Turgut. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben buradan okuyorum. Yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Barış Büyükok'tan. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde Michigan Üniversitesi yayınlarından çıkan Bound Together, The Secularization of Turkish Literary Fields and the Western Promise of Freedom isimli kitabını konuşacağız. Barış Büyükok'tan 2018 Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü. 2019 Charles Tilly makale ödülü sahibi aynı zamanda. Başlamadan önce yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz şair Sezai Karakoç'u da burada anmak isterim. Zira kendisi kitaptaki tartışmanın önemli aktörlerinden biri durumunda. Bu vesileyle de bu seçkin şairi tekrar anmış olalım programımızda. Barış Bey öncelikle kitap için tebrik ederim. Son derece ederim. önemli bir metin çünkü. Muhtemelen araştırmacıları başka çalışmalar konusunda da cesaretlendirecektir diye düşünüyorum. Umarım yakında Türkiye'de okuma şansımız da olur. E, i̇sterseniz doğrudan kitabınızın konusuyla başlayalım. E, Bound Together'da neye bakıyorsunuz tam olarak? Tabii Bound Together'ın konusu Türkiye'de engin genel hatlarıyla sekülerleşme. Sekülerleşme e, tabii Türkiye'de oldukça netameli bir konu. Çünkü e, Türkiye'nin neredeyse makus tarihi diyebileceğimiz bir e, deneyime bakıyoruz. Yani işte e, toplumsal hayatı belirleyen kurallar, tamam sekülerleşmiş yani dini, kurallardan ayrışmış ama bunun oldukça tepeden inmeci bir şekilde çok küçük bir azınlığın elinde ve daha diğer gruplar özellikle dini gruplar yani dindar kişiler sürece dahil edilmeden yapıldığı konusunda bir konsensüs en azından yakın zamana kadar vardı. Şimdi benim bu konsensüs çok bir derdim yok. Yani Türkiye sekülerleşmesinin genel hatlarının böyle olduğunu ben kabul ediyorum ama kitapta yaptığım şey şu Acaba Türkiye'de sekülerleşmenin başka şekillerde yaşandığı yerler var mı toplumsal hayatımızda diye bir soru sordum. Ve aradığımı Türkiye şiir alanında buldum. Şiir alan derken bunu Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun kullandığı anlamda kullanıyorum. Şiir alanında olup biten şey en azından en geç 1950'lerden itibaren dindarların da, yani alanın sekülerleşen kurallarının ne olacağı konusundaki tartışmaya dahil edilmiş olması. Sezai Karakoç bunun güzel bir örneği. Sezai Karakoç sadece ikinci yeninin önden gelen aktörlerinden biri, de, biri değil. Aynı zamanda pazar postasında yazdığı birçok poetika yazısıyla şiir nedir sorusuna da cevap vermiş bir kişi. Sadece Sezai Karakoç da değil. Onun yetiştirdiği, onunla alakalı, onunla bir şekilde ilişkilendirilen bazı Diğer dinler şairler de bu kozmopolit ortamın e, üyeleri olmayı başarmışlar. Bu, e, kitabın konusu bunun e, nasıl oldu? Yani cevabını aradığım soru bu nasıl oldu e, sorusu. E, bunu da e, ki, şiire çok benzeyen e, başka bir alanla kıyaslayarak e, bu cevabı bulmaya çalışıyorum. O da roman alanı. E, roman e, daki sekülerleşme e, Türkiye'nin geneliyle... E, İlişkilendirdiğimiz, kafamızda işte yerleştirdiğimiz sekülerleşme biçimi. Daha genel anlamda tabii sekülerleşme, özellikle de içerici sekülerleşme, işte batı deneyimiyle ilişkilendirile geldiği için kitap bir, şey, bir yandan da yani felsefi olarak işte batı nedir, ne menem bir şeydir? E, e, bu konuda <gülüyor> ne yapmak gerekir sorularına kafa yoruyor. E, peki kitapta ulaştığınız temel bulgu ne oldu? İsterseniz biraz bunu konuşalım. Tabii. E, şimdi şi şiir alanının e, roman alanından göre daha içerici bir, daha derin ve daha içerici bir sekülerleşme örüntüsü yaşamasının temel sebebinin e, etkileşim yoğunluğu olduğunu buldum. Etkileşim yoğunluğu ne demek? İşte bir odada 10 e, kişi e, olduğunu düşünün. Bu 10 kişiden 10 kişi, 10 kişinin her biri bir diğerini tanıyorsa etkileşim yoğunluğu yüzde demektir. Oda da birbirini tanımayan, konuşan konuşmayan kişiler varsa e, etkileşim yoğunluğu daha düşük bir seviyededir. E, şimdi başka diğer bir sürü faktöre de baktım ama belirleyici olan e, şiir alanındaki etkileşim yoğunluğunun romanınkine göre oldukça daha yüksek olmasıydı. Bunu daha basit terimlerle ifade edecek olursam şairler mecburen daha sosyal insanlarmış 20. yüzyıl ortalarında romancılara göre. Yani diğer şairlerle çok hemhal olmadan, çok iç içe geçmeden, dostluk, arkadaşlık ya da en azından tanışıklık olmadan şiir alanında kendimize bir yer edinmeniz göre daha zor. Şimdi bunun bir takım e, tabii şeyleri var e, Bunun toplumsal teori için bir takım e, ifade ettiği şeyler var ama yani onları da anlatayım mı ister misiniz konumuzla örtüşen tarafları varsa kısaca değinebilirsiniz isterseniz tabii e, şöyle şimdi Türkiye Sürekli bahsederken yakın zamanlarda öne çıkan e, şöyle bir, bir yorum var birincisi Türkiye'nin sekülerleşmeyi eğer bir gün sekülerleşme bir gün içerici bir hal alacaksa daha demokratik bir hal alacaksa bu ancak siyasi toplumda yani bir takım siyasi partilerde görev alan önemli kişilerin yapacağı bir şey olacak devletin yapacağı bir şey olacak ve bunun için bazı, bazı bir takım fikirlerin değişmesi lazım benim bulduğum şey bundan oldukça farklı çünkü şiir alanını daha Şiir alanındaki etkileşimi daha yoğun yapan şey, şeyin devletin yaptığı şeylerle çok bir alakası yok. Aynı zamanda burada bir takım fikirlerin gücü var demek de zor. Yani aslında bahsettiğimiz basbaya insanların aynı odada bulunması bu kadar basit. Dolayısıyla ve daha insani maddiyatçı bir yerden yaklaştığım konuya söyleyebilirim. Bunun özellikle Doğu Batı... Farkı meselesinde bir takım iz düşünceleri var. Mesela işte uzun süre sosyal bilimciler işte Doğu medeniyeti şudur, Batı medeniyeti şudur. Bunlar ayrı hatlarda gider demekten. Son bunun 180 derece terse döndüler ve bu yani doğu, Batı aslında sadece bir fikirdir, sadece bir kelimedir. Ve dolayısıyla batı farkı aslında bir kurgudur. Biz bu kurguya inandığımız ölçüde gerçek oluyor e, gibisinden bir fikir e, oldukça kuvvetlendi. E, ben buna da karşı çıkıyorum ve diyorum ki aslında batı diye bir şey var sadece aradığınız yerde değil. Yani kendisine batı diyen şey aslında kendi sandığı kadar batılı bir şey değil. İstanbul'da da batıyı bulabiliyorsunuz. E, hatta yani giderek işte Stockholm'da de doğuyu da bulabilirsiniz. Ee, ama Batı bir yer değil, insan, insana olan bir şey. Ee, farklı e, arka plandan gelen insanlar birbirleriyle e, konuşma partneri olabildiği zaman olan şey, şey, şey şeyin adı aslında Batı. Şimdi kitap pek çok literatürle e, konuşuyor aslında. Şimdi edebiyat temelinde e, bir araştırma yürütüyorsunuz ama bunun sosyolojiyle de, felsefeyle de, siyaset, bilimiyle de çok fazla çakışan tarafları var. Kitapla hem sosyoloji literatürünü hem de sosyal bilimler alanına nasıl bir katkı sunmayı amaçladınız? İsterseniz bununla devam edelim. Aslında sanırım biraz önce bunun, sorusu, bunun cevabını vermiş. Toplumsal dönüşümü neyin sağladığı en genel anlamıyla sorusu sosyologlar oldukça çok sorar. İşte fikirlerin gücünden bahsedilir ama ben insani bir materyalizmden bu anlamda yanayım işte bu batı farkı sadece sosyologların, değil, siyaset bilimcilerin ve edebiyat kuramcıların da oldukça üstüne kafa yorduğu bir şey ve tabii ki orada bahsedilen dedik domantıyorum oralar dediğim gibi işte bunun aslında bir kurgu olduğu ve kendini gerçekleştiren kehanetler, kurgular olduğu ben bunun böyle olmadığını aslında fiziksel bir farktan bahsettiğinizi insanların bir arada olup olmamasıyla ve olup olmama şekilleriyle e, alakalı olduğunu göstermeye çalıştım. E, peki, e, şimdi biraz isterseniz kitabın detaylarına girmeye başlayalım. E, i̇ki temel aktörden söz ediyorsunuz e, metninizde. E, bunlar demin sizin de adını geçirdiğiniz Sezai Karakoç ve Cemal Süreya. E, şimdi bu iki ismin e, edebi modernizm temelinde kurdukları dostane ilişkin aslında. Türkiye'deki içerici sekülerliğin de önemli bir tarihsel anına denk geldiğini ifade ediyorsunuz. Hatta bunu delillendiriyorsunuz çeşitli e, istatistiksel verilerle de. E, ancak özellikle 60'lardan sonra bu ikili arasındaki ilişki yavaş yavaş azalıyor ve 80'lerden sonra da neredeyse sönümleniyor. E, sizce iki şairin yolları neden ayrışıyor ve bu ayrışmadan sonra da e, içerici sekülerlik yerini neye bırakıyor? Öf, şimdi iki şair de daha çok kendi cemaatlerinin içinde zaman geçirmeye başlıyor. 60'tan sonra Sezai Karakokş 27 Mayıs darbesinden çok rahatsız oluyor. Anlaşılabilecek bir şekilde. Cemal süreya tam tersi bir şekilde olaya yaklaşıyor. Şimdi bu ve tabii 1960'tan sonra 1961 anayasasıyla birlikte özellikle şiirde siyasileşme de yaşanıyor. Yani şiir alanında... Sol sosyalist görüşe sahip kişiler daha, daha da baskın oluyorlar ve daha da kendilerini ve görüşlerini öne, öne çıkartmaya başlıyorlar. Dolayısıyla yani alanın kendisinin siyasileşmesi olarak okunabilir. Ama bence daha önemlisi Cemal Süreyya'nın da Sezai Karakoç'un da etkinliklerin ana odağını 1960'tan itibaren yavaş yavaş şiir alanının dışına kaydırması var özellikle de işte siyasete yani siyasete kaydırıyor derken işte bir siyasi partiye üye olup ya da onun liderliğini yapmaktan bahsetmiyorum o gerçi tabi sesay karıbaçın bunu yapmışlığı da var ama işte daha çok mesela yani siyasetle ilgili şeyler yazıp çiziyorlar şiir yerine yerine ya da şiir belki yazıyorlar ama mesela zamanlarının daha büyük bir kısmını siyasi yazı yazmaya ayırıyorlar ee, ve tabi siyasetteki o zaman yani alanın dışına çıktığınız zaman, ha, siyaset alanının daha çok e, aktörü olduğunuz zaman o, o alanın dinamikleri de sizi daha çok e, şekillendirmeye başlıyor. Ee, şiire ba olan bağlılıkları göreli olarak me mecburen azaldıkça. Şimdi... Eğer bütün olay Süreyya ve Karakoç'un ekseninde dönüyor olsaydı... Sezai, Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya'dan başka bu tür... ...işte dindar dindar olmayan şairlerin arasında kurulmuş... ...kuvvetli ilişkilerden bahsedilemeseydi... ...bu kitabı belki de yazmazdım. Ama o ilk bağlantının yerini başkaları almış. Mesela Cahit Zarifoğlu bir noktada resme dahil oluyor ilk yıllarında şiir alanında geçindiği ilk yıllarında oldukça kozmopolit bir görüntüler sergiliyor. Zira dindar olmayan şairlerle temasta. Bunun arasında, arasında Cemal Süreyya'da var, başkaları da var. Sonra o da değişiyor tabii. O da kendi radikalleşmesini yaşıyor ama bu şekilde değişmeyenler de var birincisi. İkincisi de e, Zari, Zarifoğlu'nun bıraktığı yerde doluyor ve dolayısıyla yani sürekli bir e, yani bittikçe <gülüyor> başka şekillerde yeniden ortaya çıkan bir e, dindar, dindar olmayan şair ilişkiselliğinden 1980-1990'a kadar e, e, bahsedebiliyoruz. E, muhtemelen e, sizin de kitabınızda çok sık atıf yaptığınız Charles Taylor'ın kaçınılmaz çerçeveler kavramı e, devreye giriyor gibi bir hal oluyor. Yani şairler kendi kültürel e, arka planlarına daha fazla e, sarılıyorlar gibi bir durum var sanırım. Çünkü ee, alık arka planlarından çok o an içinde bulundukları alanların e, dayattığı bir, işte görüş ve e, şey, dünyayı anlamlandırış şekilleri. Evet. Ee, burada isterseniz bir ara verelim e, bir şarkı arası. Ee, ne Hı. çalalım bugün? Şimdi kitabın konusu e, aslında en nihayetinde arkadaşlık, siyasi arkadaşlık yani e, ve farklı bir yani aslında arkadaş olmaması beklemeyeceğiniz kişilerin, arkadaşlığının ortaya çıkarttığı bir takım son derece insani ve son derece özgürlükçü durumlar. O yüzden ben Beatles'tan bir şarkı seçtim. With a little help from my friends. Bu tabii ki yani şarkının, yani Beatles'ın kendisi bir önemli bir, bu tür bir, neredeyse bunun gibi bir arkadaşlığın sonucunda ortaya çıkan bir şey. John Lennon ve tabii Paul McCartney. Ve ee, burada da üçüncü bir Ringo Starr'ı öne çıkartmışlar. Ee, grubun davulcusu olan Ringo Starr'ın söylediği nadir Beatles parçalarından biri bu. Evet dinleyelim. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben buradan okuyorum devam ediyor. The Beatles'tan bir şarkı dinledik arada. Ee, Barış Büyük Okutanlı geçtiğimiz günlerde Michigan Üniversitesi yayınlarından çıkan kitabı Bound Together üzerinden. Türkiye'deki edebi alanların sekülerleşmesini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Barış Bey isterseniz farklı edebi türlerde e, neler olup bittiğine biraz bakalım buradan itibaren. E, şimdi daha önce de bahsetmiştiniz ama isterseniz burayı biraz detaylandıralım. E, şiirle roman arasında içerici sekülerliğin ortaya çıkması bakımından bir ayrıma gidiyorsunuz kitapta. E, özellikle roman türü içindeki etkileşimlerin şiir türüne kıyasla daha sınırlayıcı kaldığını e, çeşitli verilerden yararlanarak gösteriyorsunuz. Sizce roman neden daha seçkinci bir çerçevede sıkışıp kaldı ve şiir daha kozmopolit hale gelebildi Türkiye'de? Şiir alanında başarılı olabilmek için e, alanın diğer aktörleriyle daha yoğun bir ilişki içerisinde olmak gerekiyormuş bin, e, 20. yüzyıl boyunca. Belki bu e, duruma ha, hala da aynı olabilir bilmiyorum. E, araştırmanın son noktası 1990 olarak aldım. Ee, en önemli sebep şu şiir önce dergilerde yayınlanıyordu 20. yüzyıl boyunca ee, yani bir, eğer bir şair olmak istiyorsanız bunu bir hayatınız olarak gör, görüyorsanız amacınız tabii şiir kitabı çıkarmak ama şiir kitabı çıkarmak için önce o şiirlerin önemli bir kısmının dergilerde yayınlanıyor olması gerekiyormuş. Dergi bir kısmı iki haftada bir, bir kısmı her ay çıkıyor çıkıyordu 1950'ler, 60'lar, 70'lerde ve dergi editörleriyle de ilişki süre giden bir ilişki olmak zorundaydı. Şöyle yani şiirinizi postaya verip ondan sonra böyle iki ay, üç ay sonucu beklemiyor, beklemiyorsunuz editörlerle sürekli dirsek teması halinde olmanız gerekiyor ve tabii bunun bir noktada şairler özellikle de bu alanda daha çok zaman geçiren daha da daha da başarılı şairler bunu şey ikselleştiriyorlar. Bunun bir yani anlayayım. Şimdi şöyle yapayım da işte sonucunu şöyle alırım şeklinde bilinçli bir hesaplamadan bahsetmiyoruz. Bu sürecin sonucu olarak şairler edebiyat dünyasının gayri resim mekanlarında mesela işte pastaneler olsun, edebiyatçı kahveleri, edebiyatçı meyhaneleri olsun daha çok kullanmış. Mesela işte onun dışında işte şairler ve romancılar Bugün olduğu gibi dün de yani aslında yani romancılar da sosyal insanlar sadece şairler daha sosyal. Mesela ne ne oluyormuş işte akşam yemeklerinde işte birbirlerini çağırıyorlarmış. tabii yemek ondan sonra artık 3 işte saat 4 saat 5 saat ve tabi bir süre sonra söz dönüp dolaşıp edebiyata geliyor bunları yapanlar arasında da yani bu tür şey bu tür aktiviteleri yapanlar da yani arasında da şairler daha daha çok. Yani bu mekanlara işte kahvelere, pastanelere çay kahve içmek için kadar da belki daha önemlisi diğer şairleri görüp sohbet etmek için gider olmuşlar. Romanda da böyle bir durum yok. Roman daha nelerler kendi başınıza yaşayarak eee <gülüyor> Bir edebi metin türü olmuş. Yani yanlış anlaşmasın romancılar da antisosyal insanlar demeye çalışmıyor ama şairler şiir alanının yapısı dolayı, dolayısıyla daha da sosyal olmak durumunda kalmışlar. Evet. Yani edebi mahfillerin aslında sadece kültürel hayatı, edebi hayatı değil, e, siyasi hayatı da şekillendirdiği gibi bir sonuca ulaşıyoruz sanırım burada. E, yani alanın sekillerleşmesine çok büyük bir etkide e, bulundukları kesin. Hı. Ama şey değil yani böyle, şöyle anlaşılmasın yani hadi o zaman bir pastane açalım da al, alanın sekülerleşmesine <gülüyor> yardımcı değil. Evet. Bunlar başka evet. sebeplerden açılan şairlerin de hiç böyle şeyler düşünmeden gidip Müdavimi oldu, olduğu yerler ama kimsenin beklemediği ama aslında alanın e, gerekleri göz önüne alındığında son derece tahmin edilebilir bir etki olarak da e, sekülerleşmenin daha içerici bir e, mecraya girmesine yardımcı olmuşlar. Evet. Ya sadece aslında şiirden ve romandan bahsetmiyorsunuz. Resim ve müzik üzerine de bir tartışma yürüyor kitapta. Buralarda ne olup bitiyor tam olarak? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Yani burada bir tane şey aslında işte yani bir, bir romandaki sekülerleşmeye, ikide dolayısıyla Türkiye siyasi hayatının sekülerleşmesine oldukça benziyor işte alandaki sekülerleşmeyi az sayıda dindar olmayan aktarı başlatıyor. Bunların dindar akranlarıyla bağlantıları yok denecek kadar zayıf. Dindarlar dolayısıyla kendileri dışlanmış hissediyorlar ve kendilerine gösterildiğini düşündükleri simgesine şiddeti bu e, yani laikçi <gülüyor> establishment'a geri yöneltiyorlar. Bunu işte zaman zaman gerçek ressam, gerçek müzisyen biziz. Bu laikçiler gayrimilli oldukları gibi sanattan da aslında e, anlamazlar e, diyerek yapıyorlar. E, yani açık ba başlayan makas e, zaman ilerledikçe daha da açılıyor. Aslında bu makasın bugüne değin hala giderek açılmaya devam ettiğini e, ve işte o mesafenin daha fazla açıldığını da görebiliyoruz sanırım. Bu kamplaşma bugün daha fazla görünür olmaya başladı galiba. Şimdi kitaptaki temel argümanlardan biri de aslında ikinci yeni şairlerin dünya görüşlerinin geri plana iterek biçimsel tarihçilerini öne çıkardıkları şeklinde ki bu da metninizdeki temel argüman olan içerici sekülerliğe giden yolu açıyor zaten. Ama dünya görüşü zamanla biçimsel tarihçileri ezip geçiyor ve içerici Sekülerlik ideali de bir yerde parçalanmaya başlıyor. Ee, buradan hareketle şunu merak ediyorum. Sizce e, biçimsel tercihlere dayalı bir sekülerlik idealine bağlanmak, e, kolektif bir gelecek inşası için ne kadar e, güvenilir olabilir, ne kadar güvenli bir alan yaratabilir bizim için? Ve dahası e, içerici sekülerlik için politik olarak da bazı ortaklıklara ihtiyacımız yok mu? çok güzel sorular. Ben sizden daha iyimserim bu, bu konuda çünkü yani en önemlisi bu işte şiirin özellikle ikinci şiirin ikinci yeni şiir şiirinin daha biçimsel özelliklere sahip olmasının içerici sekülerleşmeye katkısı olması aslında benim kitapta değerlendirdiğim. Ee, ve en sonunda da aslında en önemli şeylerden birisi bu değildir diyerek reddettiğim bir sağol. Şimdi özelliğin yani e, dolayısıyla da işte bu biçimsel e, öğelere e, yapılan vurgunun daha baskın olduğu 1950'lerden sonra şiir alanının 1960'larda siyasileşmiş olduğu içeriğin daha öne çıktığı içeriğin de tabii daha siyasi bir şekilde belirlendiği doğru. Ama bu her türlü e, özelliğin, her türlü e, işte biçimsel vurgunun aynı şekilde sonlanacağı anlamına gelmiyor. E, siyaset özellik zaten kitapta öne sürdüğüm iki etkenden daha az önemli olanı dediğim gibi... ...yani daha önemli olan etkileşim yoğunluğu. Siyasetten az biraz özellik sağlayan e, her alan... ...ki burada çıta gerçekten de çok yüksek değil... Eğer etkileşim yolu yüksekse benzer sekülerleşme örüntülerini yaşayabilir. Ee, yani siyasi ortaklıkları tabi dindarlar ve dindar olmayanlar arasında kurabilir kurabilirsek kurabilseydik. E, bu yani tabi caizse ise tadından yenmez olur tabi ama bu şey gibi bu e, sebepten çok bu bir sonuç. Yani böyle bir ortamda sekülerleşme sorunu zaten çözülmüş demektir. E, aslında ben de e, o kadar karamsar değilim özellikle Karakoç'un vefatından Hı? sonra. Farklı kesimlerin ona yönelik işte taziye mesajlarını gördüğümde ben de daha içerici bir sekülerlik idealinin hala bu topraklarda güçlü bir damar olduğunu gördüm ve biraz daha iyimser hale geldim. Kitabınız da bu, <gülüyor> bu, zaten bu meseleye, bu tartışmaya önemli bir katkı sunuyor. O yüzden çok önemli metin olduğunu düşünüyorum başta da söylediğim gibi. Teşekkür ederim. Barış Bey tekrar tebrik ederim. Hayırlı olsun kitabınız. Ama programın tamam. sonuna geldik. Hı -hı. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra da kapatalım. Son olarak söylemek istediğim şey içerici ve içerici sekülerleşmeden umudu kesmeyelim. Teşekkürler. Ben de aynı kanaatteyim. Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri bugün ben buradan okuyorum da Barış Büyük Okutan'la geçtiğimiz günlerde Michigan Üniversitesi yayınlarından çıkan kitabı Bound Together üzerine konuştuk